Bu emir olmasaydı, yakalarından tutulup, rezil edecek çok kişiler var dünyada. Tutarsın yakasından rezil ama İslam'da suçlarsın. <gülüyor> Meleğe verilmeyip insana verilen sonsuz sır, ilahi musar, misal anahtarı insandasın. Melek geçeyim diyor biliyorsunuz, gidiyorlar Sidretül Münteha'ya miraslar. Melek diyor ki, geçemem diyor. Kime? Allah'ın en mümtaz kuluna. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Meleğin geçemediği, onun geçtiği yer için sana da onun verildiğini bildiriyor Resulullah. Bir ilaç işte. O halde melekten aktarsın. Melek şeytan nedir? Bazıları mırıldandırır. Bilmediğin milyonca şeyler vardır üstüne. Bunlara karıştırın. İnsanın kendisinde güzellik, güzellik ve kokuyu duymuş olsaydı, hepiniz kendinizdeki güzellik ve kokuyu duymuş olsaydınız, Cenab-ı Allah şeytanı hak etmez. şeyi de hak etmez. Hiçbir şey lüzum kalmadı. Bu korkunun varlığı üstü kapalı anlatılması için Resuller gönderilmiş. Bu sırla vakıf olanlar çok az. Azdan da azdır. Aynada kendini gördüğün gibi, kendi kokunu bir aynada görmenin, görmen, koklaman lazım. Gaflette <gülüyor> <gülüyor> olduğundan kokunu başkasının zannediyorsun. Bazı aynaya yanaşın insan bakar kendisine, ben oyumdur. Değil mi? Fakat bazısının da gözü görmez, bu kimdir diye bakar elmeye. Bazı insanlara yanaşır insan. Bayramlarda gider elini öper, sarılır. Ulan ne güzel koku var bu adamda. Ulan onda yok, oyunda yok. Senin kendi kokun. O herif aynada senin kokunu sana duyduruyor. Duvarda resmini göremezsin, aynada görürsün. Ama yine gaflettesin. Nasıl? Evet. Bak ben konuşuyorum, ses kulağında değil benim ağzımda, hani sen duyuyorsun. Sanki borum görünmeyen bir boru var da benim ağzıma takılmış, bak sese ağzımda duyuyorsun. Beni de içinde görüyorsun ama ben bu, yine kablettesin, bu da bunun gibi. Su içmek için nasıl çeşmeye gidiyorsun oğlum? Bunun gibi biraz düşün biraz. Saima yemek pişiren aşçı, yemek kokusuna alışmıştır. Kokuyu alamaz o. İnsan vücudu da bu aşçı gibidir. <gülüyor> Leş yiyen hayvanlar koku almazlar. Ha! Köpek kilometrelerce uzaktan avın kokusunu alır, yanında yedi leşin kokusunu almaz. Alsaydı yemezdi. <gülüyor> bu bir Allah'ın hikmeti. Hikmetin içinde hikmettir, sadefin içinde indi gibi. Dünya köpek gibi uzaklarda varıyoruz. Vallahi. Yanındaki fazileti kaybetmemenin verdiği pis kokuyu alamıyoruz. Ebabekir için ayeti kerime imişti Hazreti Bekir. Sen en iyisini yaptın. Leil sürersen. Her şey daima yeni bir tecelli halindedir. Hayyin titreşimidir. Kalıpları halk eder Allah. İçine girer, bize bizden daha yakın olur. Çekildiği zaman yine kendine döneriz. Su buhar bulut düşürüz. Su olur buhar olur tekrar yağmur olur. Onun için her şey Allah'a döner. Allah geliyor bizim içimize gidiyor, biz de canlıyız. Çekilip gidiyor, biz de hadi. Bunun farkına varın mu için ceketini temiz tutmak. Kendi yerini temiz tutması için yine keminde emirler çıkarmıştır Allah. İçine girecek senin. Haberciler göndermiş Askeri ne mütenayih. Yani küçüldüğü için küçücük bir irade halinde bizde tecelli etmiştir Allah. Kendi kendini yargılar, kendi kendisine cezahat edilir. Bu devran böyle oldu. Bazıları ağzlarından bunu kaçırmışlar, Mansur gibi. Bazıları da ete kemeye Yunus diye göründüm diye tereddüm Bu garip bir hikmetti değil, Eğer bunu biraz daha söylerse maziz Müslümanlar, göbek atmaya başlarsınız. Sevincimizden, bu da kayıptır, yeter bu kadar. Onun için İslamda büyük bir esas manevi vardır. Allah mutlaka affeder. Allah mutlaka affetmez kanatı iyi gadi bilen değildir. Allah maaka affeder ama Allah maaka affetmez. Hayır İslamda yoktur. Sustum koy, en büyük korku ve en büyük ümit arasında olması lazımdır. Sevenin ödü farklı bilirsiniz. Rahman ve Kahkar'ın azametini bir arada bildiren Kut Suresi indiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek sakal ve başlarına beyazlar inmeye başladı. Ve buyuruyor Cenabı Peygamber buyuruyor, siz benim bildiklerimi bilseydiniz, daha az güver, daha çok ağlardınız diyor, hadi işte. <gülüyor> Hırsızlık, İslam'da yoktu. Cenabı Peygamber diyor, hırsızlığı en sevgili kızım Fatıma yapsaydı, tereddüt etmeden kolunu keserdim diyor. Buna vurulmayan ki, Oğlunuz bir kabahat çıkar, hemen doktora, hemen doktor bey mi benim oğlum rapor vermez, hakim bey mi? Vur etekine, bu hadis insanın suratına tekme vur. Yıldızları atar Her fikri insana kan nakleder gibi damla damla verirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kulu gibi değildir az önce maz. Her necameti, her bir imanlığı ibadet olarak kaydedersin. Yalnız senin boynunun da büküldüğünü gördüm. Ettehiyyatı okuyoruz namazda, bütün varım Allah muhabbetine kadir olsun Hani söylediğimizi yaptık mı? Bir hadisi peygamberiydi, her kim ölürse onun kıyameti kopmuştur diyor. Kıyamet, gaflet perdesinden, benlikten kurtulmaktan ve Allah'ın kemal güneşini müşahede etmektir. Ölmek değildir. Peygamberlerin vücudu zaten bir kıyamettir. Sır gözüyle bakarsan, alemin aslına kavuşmak için çalışmada ve her şeyi coşmadadır. Allah kendisine isyan edilmesini istemeseydi, şeytanı yaratmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ruhu sana Allah vermiştir, net demişti. ruh kendisini gönderene hiçbir zaman saldırması yok. Sana Allah ruhunu veriyor. Sen o ruhla nasıl Allah'ı inkar edersin, Resul'unu inkar edersin? Saldırmaz. Akıl perdesini delip geçene biz Mecnun diyoruz. Hani deli diyoruz. O halde, İdrakin yanı başında, ondan daha ötelere kadar uzanan cinnet diye bir şey var. Oraya geldi mi insan, bütün şeriatın külleri kalkıyor. Orta. Bedava oluyor, miğda oluyor. O halde delilik bir şeydir. Kuradığın derslerden mahluklara şikayet yasaktır insanlar. İslam birinde. Efendim ben bir şey hırtmetim. Şeyh Efendi işte şöyleydi, yasaktır İslam dininde. Rahimi merhametsize şikayet etmiş olur. Sır verdi, yani sır bu sırdır derdi. Birbir şey demek. Sır, ruhun ağını temizleyip tecelliye, kabiliyet kesmesi halidir. Sır diye bir şey yok temizmen, dağın başına çıksın ortaya bir gereği görür. Bu vücud ilahi esrarı gülünç mantık çerçeveleriyle zapt etmekten aciz olduğumuzu bilmenin hâldıdır. Bunlar bu yolun oyunlarıdır. Gayene Allah'a kavuşmak. Bu ince noktadır burası. Anlatılır, anlaşılır gibi dedi baktığı şeylerin gerisinde bir görünmeze bakan gözler vardır dünyada. Bir hadiste diyor ki, Allah kendini zikredenle yan yana oturur diyor. Hakkı yanında göremezsen o zikir değildir. Allah zikri insanın her tarafına sıraydı. Kafirlerin zikirlerinde hangi uzmi zikrediyorsa, Meşgul ise o uzun hakkın huzurundadır. Niyet ettik değil mi? Oo. Durduk Kabe'ye durduk huzurunda. Fakat kafanı imam okurken odun pazarına gitti. Sen huzur-i ilahi de değilsin, cesedin huzur ilahi de oldu. Anladın mı? Oturdum bir de. Ha şimdi burayı sinek git. Dilin Allah'la beraber, vücudun değil. Onun için hangi huzur zikri ediyorsa o Hakk'ın huzurundadır. Allah o huzurla beraberdir demi. İnsan tek taraflıdır değil Cenabı Cenab Allah dedi. Bir şekilde tecelli Onun için Vücudun ölüm yıkılması Allah'ın kurduğu şeyi mahvetmesi değildir. Çözülmedir oğlum, çözülmek Ölüm, insanın manevi benliğini halktan Allah'ın kendisine çekmesidir. Çünkü her şey Allah'a dönecek. Onun için <gülüyor> Çok büyükler vardır biz onlara evliya cümlesi deniz değil mi? Evliyalar Allah'ın gelinleridir o. Gelinin insan ancak güzel duanı görür. Ancak diş süsünü görür. Belki yüzündeki nuru, belki hususi kokusunu, işte o kadar başka yok. Onlar Allah'ın reyhanıdırlar diyor. Ancak sıttıklar onları kokluyor diyorlar. Bunlar kendilerini göstermezler. Çünkü rububiyet sırrının ifşası küfürdü. Henüz madde aleminde başını seydiye koymayanlar bundan bir şey anlamazlar bu lakıfıları. Ne sırrı ediyor bu erkekler? Rak değil dünyaya aittir. Ahiret alemine ait değil. Orada Allah'ın rahmet sıfatı tecelli ettiğinden Dünyadaki takdir ve kaderi aile alemine teşmil edemeyiz. Bu sırrın gizlenmesi için o hadisler buyrulmuştur yukarıda dediğimiz hadisler.